Cemal Fatih Polat Mısır seferine gidilirken ordunun korkunç Sina çölünden geçmesi gerekiyordu. Kum fırtınalarının etrafı kasıp kavurdu. Gündüzleri dayanılmaz sıcaklara sahne olurken geceleri dondurucu soğuklara davet eden bu çölü dünyada hiçbir ordu geçememişti. Yavuz Sultan Selim ordusuna moral verici sözler söyledikten sonra atına çöle sürdü Hünkarım Askerimiz sizi yanlarında görmekte Çok mutlular Onlara ayrı bir cesaret veriyor Lakin Havanın şartları malum Ciddi yiyecek sıkıntısı çekilmekte Öğün sayısını Teke düşürür Ama güçlerinden bir şey eksilmesin Ve yemekler Hep beraber yenilsin Herkesin azığı bir yerde toplansın. Tek elden dağıtılsın. Başüstüne Sultanım. Herkes azığını burada toplasın. Bundan sonra yemekler hep beraber ve aynı zamanda yenilecektir. Ve sadece tek öğün yemek yenilecektir. Ordu çiçin şartlara ve açlığa rağmen çöldeki ilerlemesine devam etmektedir. Dev Sultan Selim de ordusunun başından hiç ayrılmıyor. Onlarla beraber hareket ediyor ve yemeğini onlarla beraber yiyor. Demek sıkıntısının ardından su sıkıntısı da yavaş yavaş baş göstermeye başlamıştı. Sultan, içme sularımız gitgide azalmakta. Uzun zamandır su bulamıyoruz ve askerler abdest almak için bu suları kullanmak zorunda kalıyor. Askerler bundan sonra abdestlerini teyemmüm yapsınlar. Su sadece içmek için kullanılsın. Bundan sonra abdestimiz teyemmüm edilecek. Su sadece içmek için kullanılacaktır. Artık askerler namazlarını teyemmüm yaparak kılmaya başladı. Bir ara Yavuz Sultan Selim'in attan indiği görüldü. Onunla beraber tüm atlılar atından indiler. Sultan Selim son derece saygılı bir şekilde atının yanında yürümeye devam etti. Bu durumu gören askerler merak içinde kaldılar. Ve sadrazam cesaretini toplayıp sultanın yanına geldi. Sultanım hayırdır bir sıkıntı mı var ki atınızdan inip yürümeye başladınız? İki cihan sultanı peygamber efendimiz önümüzde yürürken biz ne cüretle at üstünde gideriz. Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy Teknik Yapım Mansur Bağcıoğlu